Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Ştiftung Mercator girişiminin katkıları. Günaydın, 94.9 Açık Radyo'da iklim için dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Ben Can Tombil. Bugünkü konuğumuz Anadolu Meraları'ndan Durukan Dudu. Hoş geldin. Hoş, hoş geldin bulduk, sağ olun, teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> ee, Durkan İklim Forumunda iklim için, yani Durkan değil tabi de Anadolu Meraları... <gülüyor> İklim forumunda iklim için güçlü bir umut onarıcı tarım başlığıyla bir zaten evet. oturum yapmışlardı ve Kuzey kampüste olmasına rağmen çok katılımcılı bir oturumdu anladığım kadarıyla. Birkaç gündür de İstanbul'da o yüzden bizi bulmuş yakalamışken davet ettik geldi. İyi ettiniz teşekkür ederim ben de davet için. Ee, neler yapıyorsun Durkan belki bunları dinleyicilerimiz için biraz anlatmakla başlayabiliriz konuşmaya. Nasıl Olur. Gidiyor? Yani e, üç yıldır ben kırsalda yaşıyorum. E, bir kolektif olarak yaşıyoruz. Ormanın bir kolektifi. Anadolu Meraları da e, bu kolektifin içinden doğmuş ama özerk bir e, oluşum. E, Onarıcı tarım ve bütüncül yönetimle ilgili çalışıyor. Yani günlük hayatta nasıl bir hayatım var diye sorarsan... ...işte bundan üç yıl öncesine kadar biraz daha aktivizm, sivil toplum, e, birazcık akademi e, ve biraz ofis şeklinde olan yaşantım... Son üç yıldır gündüzleri e, çobanlık akşamları da bilgisayar başında bir takım işlerle geçiyor. Ve aynı zamanda tabii bir takım eğitimler de veriyoruz. E, dolayısıyla kırsal bir yaşamım var. Yani Ömer Bey'i Anadolu Meraları'ndan bahsedeceğimiz için, et konusu olduğu için bugün programda <gülüyor> konuk etmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ama... Ömer abiyle biz bu konuyu konuşmuştuk bu arada. Evet o çok güzel bir şey oldu. Yani ilk bundan bir e, yıl kadar önce... Ee, Ümit Şahin ve Ömer Madra ile bir program yapmıştık bununla ilgili. O zaman bir takım iddialarımız vardı bizim Anadolu Meraları ve Bütüncülü Yönetimi savunan insanlar olarak. Şimdi o iddiaların e, doğru olup olmadığı ortaya çıktı. Doğru son e, bulgularla onlardan da bahsederim tabii isterseniz. Hatta bahsedeceğim. <gülüyor> Oradan mı başlayalım. Oradan ba başlayalım yani. Tamam. Yani şimdi Anadolu Meraları e, bütüncül yönetimin gidici holistic management olan bir yöntemin Türkiye'deki temsilcisi Save Institute'ün İlhan Savri ismini duymuş olanlar vardır belki dinleyicilerimiz arasında. Bütüncül yönetim aslında bir karar alma çerçevesi ve birçok farklı alanda kullanılabiliyor ama bunun ön plana çıktığı nokta dünyada da yaygınlaşmasını ve tanınmasını sağlayan nokta özellikle hayvancılıktaki e, yansıması. Hayvancılıkta çünkü çölleşmenin önüne geçmek ve iklim değişikliğini durdurmak için elimizdeki en güçlü umut diyor e, bütüncül yönetim. Ve bu tabii ilk duyduğunuzda birçok iklim değişikliği e, aktivisti veya bu konuda ilgilenen insan için son derece şaşırtıcı bir cümle. Bir dakika hayvancılık. İklim değişikliğinin en büyük sebeplerinden bir tanesi değil mi? Doğru. Hayvancılık iklim değişikliği önemli bir sebep, çok önemli sebeplerden bir tanesi. Ee, ama hayvancılığın e, iklim e, anlamında yani iklimi bozan bir e, sektör olmasının sebebi hayvancının nasıl yapıldığı gerçeği. Teknik detaylara program yarım saat olduğu için çok fazla girmeden hemen şunu söyleyeyim. Hayvancılığı doğru şekilde yaparsanız özellikle meraları onaran ve toprağın organik madde miktarını arttıran şekilde yaparsanız ki bunu e, doğrudan hayvan sürülerini e, bundan on yıl önceki yabani hallerini aslında taklit ederek yapıyoruz. Çok kabaca söylemem gerekirse. E, çok ciddi anlamda karbondioksiti atmosferden alıp toprağa gömüyorsunuz. Yani burada iklim değişikliğinden bahsettiğimiz zaman tabii ki karbon döngüsü değil mi? En önemli konu. Ve karbon döngüsü dediğimiz zaman yutaklar arasında olan bir şey bu. Ee, çok kabaca bir iki sayı vermek gerekirse... E, ...dünyadaki bütün e, atmosferdeki bütün karbonun, e, karbon, dioksit, yani karbon şeklindeki karbon dioksitin e, toplam miktarı 800 gigaton. Hı hı. E, toprağın üstündeki bütün yeşillikler, bütün e, biomass dediğimiz, biyokütle dediğimiz şey 550 gigaton... Toprağın içi ise yani o yarım metrelik kuşak ise... ...tek başına 2300 gigaton karbon barındırıyor içinde. Şimdi biz diyoruz ki bu toprağın içine 2300 gigatonluk aslında yutak... ...asa çok daha fazlaydı ve çok daha fazla hale elden getirilebilir. Bununla ilgili bir iddiamız vardı. Ee, hatta geçtiğimiz yıl dediğim gibi bu konuyla ilgili bir programa katılmıştım açık radyo da... ...orada da e, Monbyon George Monbyon'un e, bu konuda farklı eleştirileri vardı falan... Neyse biz şimdi Anadolu meralarında bu sene daha çok da yakın vakitte bir e, sonuçlarımızı aldık. Hı. Toprak test sonuçları. Ona bağlamak için söyleyeyim Biz son 11 ayda e, toplam 200 hekarlık bir uygulama arazimiz var. Burada toplam 1900 ton karbondioksiti atmosferden alıp toprağa gömmüşüz. Bu büyük bir rakam evet. Yani bu şöyle bir rakam, tabii toprağa gömüldüğünde bu e, organik maddeyi de toprağın bir metre derinliğinde ortalama %0.4 arttırmışız. Yani bu şu demek, atmosferde bize sorun olan bir karbondioksit var, iklim değişikliğini yaratan. Hı. Biz onu oradan çekip toprağa e, bereket olarak, organik madde olarak, verimlilik olarak, biyolojik çeşitlilik olarak gömüyoruz. Peki e, bu siz biz e, Türkiye'de Anadolu Meraları Hı -hı. başka gruplarda var mı? Bütüncül yönetimi e, Türkiye'ye getiren Anadolu Meraları şu anda eğitimlerini veren danışmanlıklarını yapan bir takım yerel yönetimlerle bunun e, çeşitli projelerini yapan da Anadolu Meraları. Ama tabii ki Anadolu Meraları'nın eğitimini verdiği veya işte oluşturduğu takımlar gruplar içerisinde bunu kendi çiftliklerinde uygulamaya başlayan insanlar da var. Bizim özellikle Trakya'da. Ve şimdi İç Anadolu'da da çeşitli danışmanlık verdiğimiz çiftlikler... ...ve aynı zamanda özellikle belediye çapında, yerel ida idareler çapında projeler başlıyor. Evet, başladı da. Dünya genelinde peki büyük ölçekte bu e, uygulamanın yapıldığı yerler var vardır? Var, var. Ki. Tabii yani 200 dekar dediğimiz zaman bu zaten çok ufak bir ölçek. Yani e, 200 dekar demek 200 dönüm. Yani 200 bin metrekare demek. E, yani dünyada özellikle Kuzey Amerika... Ee, ve e, Avustralya'da çok ciddi ölçeklerde bu işi yapılıyor. Avustralya özellikle ilginç bir yer. Çünkü Avustralya'da e, biliyorsunuz yani iç tarafı oldukça yani kocaman bir çöl aslında. Yani insan eliyle yaratılmış bir çöl bir de aslında bu. E, i̇şte aborjinlerden sonra vesaire. E, ve bu alanları da çok ciddi büyük e, çiftliklerde. Yani on binlerce hatta bazen yüz binlerce hektar büyüklüğündeki çiftliklerde... Bütüncül yönetim uygulanması başladı. Çok yeni bir gelişme bu. Bir iki sene önce. Ve bu ilginç bir şekilde e, Avrupalı, özellikle Danimarkalı emeklilik fonlarının yatırımlarıyla başlayan bir süreç. Çünkü <gülüyor> emeklilik fonu şunu söylüyor. Yani benim e, elimde insanların değil mi hani çalışan insanların verdiği para var. Yüz milyonlarca, milyarlarca euro. Ve ben parayı bir yere yatırmalıyım ki oradan bir gelir elde edip o insanlar emekli olduğunda onlara bir Para sunabilmeliyim. Emeklilik fonu dediğimiz şey bu. Değerlenmesi gerekiyor. Değerlenmesi gerekiyor. gerekiyor. Ve nasıl bir değerlenmesi gerekiyor? Uzun vadede değerlenmesi gerekiyor. Yani uzun vadeli bir yatırım yapabilmeniz gerekiyor. Bu insanlar bakmışlar artık petrol, işte kömür gibi e, yatırımların zaten bir anlamı yok. Ekonomik olarak da anlamı yok. İklimsel ve ekolojik anlamda zaten e, kabul edilebilir değil. E, ve uzun vadede en doğru yatırımın... E, çok Kötü durumda, çöl durumdaki arazilerin e, satın alınıp bu arazilerle bütüncül yönetim aracılığıyla bu arazilerin vahaya diyelim. Çok verimli toprakları çevrilip uzun vadede gelirin, artı derinin yaratılmasının çok iyi bir fikir olduğuna karar vermişler. Ve bu konuda ciddi yani yatırımlar falan başlamış durumda. O yüzden Avustralya bu bir örnek. Kuzey Amerika'da da hızla gelişiyor. Afrika'da deseniz özellikle çölleşmeyle mücadele anlamında çok hızlı bir gelişimi var. Kenya, e, Mozambik... Ve e, Zimbabwe bu konuda ön planda özellikle Zimbabwe. Türkiye'deki yansımasına baktığımız zaman da yani ben bu iklim değişikliği ilgili şu sayıları vermemin sebebi şuydu. E, yani biz bu tabi sayıları nasıl ulaşıyoruz? ikinci önce onu söyleyeyim. Biz toprak testi yapıyoruz. Ve toprak testini şey yaptırıyoruz Yani e, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın işte il müdürlüklerine yaptırıyoruz. Evet. O toprak testinde sizin organik maddeniz çıkıyor ortaya. Organik maddeyi bir sonraki sene yeniden bir toprak testi yapıyoruz. Onda karşılaşıyoruz karşılaştıyoruz. Tabi bu toprak testlerini çok rastgele yerlerden ciddi bir titizlikle aldığımızı falan e, uzun uzun anlatmayacağım ama ciddi bilimsel bir yöntemle alıyoruz. E, i̇kisi arasındaki farka bakıyoruz ve diyoruz ki aa ne güzel biz bir yılda işte topraktaki organik madde miktarını farklı derinliklerde ortalama %0.4 arttırmışız. Bunu bölüp çarptığınızda az önce verdiğim 1910 karbondioksit oluşuyorsunuz ki bu da Türkiye ortalamasında 320 kişinin. Ee, karbon salımının sıfırlanması demek Hatta aramızda şöyle e, muhabbetler yapıyoruz. Hani o bizim o emeği geçen toplam 6 kişi var. Az ya da çok emeği geçen yıl boyunca. E ne güzel biz kişi başı hepimiz 50'şer yıllık karbon emisyonlarımızı toprağa gömdük. Son 11 ayda. ...artık etrafta istediğimiz gibi gönül rahatlığıyla <gülüyor> arabalara binip kömür yakabiliriz diye kendi aramızda da konuşuyoruz yani. Ya da e, Anadolu herallarının koyunlarından, keçilerinden, kuzularından evet. kilolarca <gülüyor> yiyerek karbon Ha onu da söyleyeyim bu arada. Biz, şimdi şöyle bir soru gelebilir. Ee, yani benim aklıma gelirdi en azından. Ya tamam çok güzel siz karbondioksit gömdünüz toprağa. 1900 ton bir yılda. Peki, ee, peki bu hayvanların yani bu işi yaparken sizin... Bir anlamda bir araç olarak da bu, bunun olmasını sağlayan hayvanların e, metan gazı emisyonları ne olacak? Diye bir soru gelebilir. E, orada da cevap şu. Metan gazı emisyonunu hesaplamak oldukça zor hayvanların. Çünkü hayvanın diyetinden yaşına, e, ırkından e, yıl boyunca nasıl bir döngüye sahip olduğuna kadar farklı farklı şekiller değişebiliyor. Ama kötümser bir senaryoyla. Biz bu hayvancılık sırasında toplam 10 ton karbondioksit eş değerinde metan salmışız. Kötümser bir senaryo öyle. Yani 1900 ton gömmüşüz, 10 ton da salmışız. Dolayısıyla 1890 ton netteyiz aslında sadece. Orman evinde kaç hayvanla beraber yaşıyorsunuz? Ee, orman evinde hayvanlarla beraber yaşamıyoruz <gülüyor> ama orman evinin yani e, Anadolu meralarının aslında uygulama rahatsızı bu bu. Ee, İşte 200 ekarda toplam 60 küçükbaş e, koyun 60. ve işte onların Hı. kuzuları e, kuzlama olduğu zaman oluyor. Şimdi bunu aslında ölçeklediğiniz zaman yani ben aslında şundan bahsetmek istiyorum. Yani bizim bu yaptığımız işte %0.4 yılda e, ortalama toprak e, organik madde artışı bir çok yapılabilir bir şey. Yani biz çok özel yöntemler ve inanılmaz farklı deneysel şeyler yaparak yapmadık bunu. Dünyada yıllarca uygulanmakta olan bütüncülü yönetimin temellerine sadık kalarak ve bunları da işte son derece yaratıcı ve gözlemci bir süreçte takip ederek yaptık. Bunu şunun için söylüyorum. Biz %0.4 arttırdık. Türkiye'nin herhangi bir yerinde çok rahatlıkla %0.1 yılda arttırmak mümkün. Ve siz Türkiye'nin bütün karasal ekosistemlerini, tarım yapılan bütün arazilerini diyelim, Veya onu da geçelim. Sadece meralarında, yani manel olarak kullanılması gereken yerlerinde sadece bütüncül yönetimde bu hayvancılığı yaparsanız, Türkiye'nin e, yıllık emisyonun yarısına yakını, şu andaki emisyonun yarısına yakını her sene gömersiniz toprağa. Ve Türkiye kalabalık bir ülke. Yani bunu dünya çapında yaptığınız zaman, e, şöyle bir yarı şakalar yapılıyor ve matematiksel olarak hesabı yaptığınızda hiç şaka değil aslında. Eğer herkes bütüncül yönetme onlarıcı tırıma başlar ve toprağa karbon gömmeye bu hızla girişirse ve bu dünyada ciddi bir ana akım haline gelirse ki ekonomik olarak da çok verimli bir hayvancılık olduğu için gel gelmesi gayet mümkün e, kışlıklarınızı hazırlayın esprileri yapılıyor. Çünkü 15-20 yıl içerisinde ppm'in 280'e düşmesi matematiksel bir formül olarak. Yani hiç böyle bir spekülasyondan bahsetmiyorum. Son derece matematiksel bir formülle atmosferde şu an 400 ppm'e geçtik galiba bilemedim. Evet 400'ü galiba geçtik. geçtik Onu yani. 280'e falan indirmek e, gayet matematiksel bir gerçeklik olarak duruyor. Yani bu hem iklim değişikliğini hem de kaliteli gıdaya erişmek manasında gelecek aynı zamanda. E tabi bir yandan da o. Yani e, çünkü hayvancılık tek yöntem değil. Yani hayvancılık olmak zorunda değil. Yani bu biraz daha tarıma kayan bir soru ama eee Tarım dediğimiz şey hayvancılıkla ziraatın aslında ayrılamayacağı bir alan. Yani en hani hayvancılık olmadan ziraat de olmaz. Ve olmuyor da zaten hani geleneksel üretim şekillerinde baktığınız zaman evet. Bir de şeyi merak ediyorum çok özür dilerim. Göze olmak ne demek? Ee, bir göze olmak tanımı var. Ee, geçtiğimiz yıl Savory Enstitüsü'nün Türkiye gözesi oldunuz. Evet. E, ne demek göze olmak? Göze olmak bizim İngilizce'deki hub kelimesini Türkçe'ye çevirme halimiz. Hı hı. Yani Sevri Enstitüsü yerellere çok ağırlık ve önem veren yatay bir yapılanmayla dünya çapında örgütleniyor. İşte biz de Türkiye'ye hub'ı olduk. O hub'ı da göz hediye çevirdik. Göz kavuşak Hani kavşak demedik, merkez demedik. <gülüyor> Farklı bir kelimeye Bir özellik var yani. Tabii, tabii tabii ciddi bir özellik var. Evet. Ben şeyi merak ediyordum. Peki bu birazcık daha bilim kurguya yaklaşan Hı -hı. E, carbon capture and storage e, tekniklerini takip ediyor musun? Ve onlar hakkında ne düşünüyorsun? Evet, ediyorum. Yani çok yakından böyle bütün gelişmeleri anı anı takip etmiyorum. Ta, e, çünkü bundan iki buçuk sene önce e, bu işleri e, gayet yani direkt olarak yapan... ...girişimlerde bulunan daha doğrusu birisiyle tanıştım ben şeyde e, Amerika'da. Yani Sevren Süsü'nün konferansına gittiğimde. Ve bana şunu söyledi ya ben bu işin içindeyim ve ben bu işe yatırım yaptım. Ve ben bu işin yani en baştan beri olur mu diye uğraşanlarından bir tanesiyim. Abi hiç uğraşma yani o olabilecek bir iş değil. Yani hani kocaman bir takım pervaneler koyalım. O böyle işte havadaki karbondioksiti emip onu böyle karbon haline getirip yerin 500 metre dibine gömsün falan. Bunun ola, olabilme ihtimali yok diye çok net e, bir cümle kurdu bana. O noktadan sonra ben de çok fazla karıştırmadım. Ama gerçekten de mantıksız olarak yani çok ciddi rakamlardan bahsediyoruz. Cigatonlardan bahsediyoruz. Yani gigaton dediğimiz şey milyar ton. Ve o milyar ton yani hani böyle e, kazmayla kazıp toprağın içine gömebileceğiniz bir şey değil. O yüzden doğanın kendi dinamiklerini kullanmanız lazım. Bütüncü yönetim olarak onu yapıyor. Yani otlatma rejimini biz değiştirerek, düzenleyerek aslında dünyanın bütün e, evreleri boyunca... ...dünya bütün e, ekolojik çöküşlerden sonra otçul hayvanlarla otlar arasındaki sinerjiyle yeniden kendine gelmiş. Yani çok basit bir örnek. Buzul çağı bittiğinde... Bugün Amerika'daki Great Plains dediklerimiz, dediğimiz dünyanın böyle en verimli topraklarından biriydi zamanında bundan 30 yıl önce ee, olan alan yaklaşık 1-2 kilometre yüksekliğinde buzun altındaymış. Binlerce yıl boyunca, buzul çağı boyunca. Bu buzullar çekiliyor ve o tamamen ölmüş kilometrelerce buzun altında ezilmiş toprağın... Yaklaşık 10 bin yıl içerisinde dünyanın en verimli topraklarından biri haline gelmesini sağlayan tek şey biz onlar. Ve Amerika'da artık olmayan biz onlar. Yani e, çok fazla aslında veri var böyle. Belki de sorgulamamız gereken hani hayvanların iklim değişikliğine hayvan oldukları için. Yani otçul hayvanların otçul hayvan oldukları için ciddi katkıda bulunduğu düşüncesini e, eleştiren veya bir anlamda çürüten bir veri de. insanlık bu noktaya gelmeden önce çok daha fazla aslında otçul hayvan vardı. Yani hı hı. yabani hale yaşayan biz onlar bufalolar vesaire. Sırf Kuzey Amerika'da ve Afrika'dakilerin sayısı şu anda bütün sırlarımızdan daha fazlaydı. Ama şu Etin anda büyük değişikliği yoktu. Evet, endüstriyel bir hayvancılık diye bir şeyle karşı karşıya olduğumuz için hem Kesinlikle. popülasyonun bir şekilde artmasına hem de bu artan popülasyonla beraber o endüstriyel hayvancılığın yan etkileriyle beraber, yan kolları ile beraber pardon. E, yükselen karbon emisyonlarından da bahsediyoruz. Çok doğru. Yani endüstriyel hayvancılığın iklim için çok yıkıcı olduğunu çok rahatlıkla ve hiç amasız söyleme, söyleyebiliriz söylüyoruz. Ee, sebeplerinden bir tanesi de endüstriyel hayvancılığın doğrudan dayalı olduğu şey yem ve hani o hayvanı insanın ürettiği bir şeyle doyurmaktır. Evet. İnsan o üretimi sırasında zaten esas karbon emisyon ortaya çıkıyor. Yani bugün Amazon ormanlarının ciddi bir kısmının işte yok edililinden bahsediyoruz. yok edilmesi ise bu orada insanların ekmek yapacakları buğdayı yetiştirmek değil hayvanların yiyecekleri soya fasulyesini yetiştirmek evet. veya insanların arabalarını yakacakları şeker kamışlarını. Bir de bunun üzerine adanlarını. taşıması, paketlenmesi, evet. satışıyla alakalı olacak ortaya çıkan e, durumlardaki karbon emisyonlarını düşündüğünüz zaman, yönetim yani, düşündüğünüz kesinlikle zaman kesinlikle yani bu ara, arazi yönetimi çok çok önemli bir mesele yani bu e, şeyde de uluslararası yani bileşmiş şirketlerin iklim değişikliği platformlarında da farklı platformlarında da giderek daha fazla önemi anlaşılıyor. İnsanlığı mesela bugüne kadar yarattığı en büyük, yani en yok edici en fazla zarar vermiş araç nedir sizce? Yani icat. Nükleer bomba. Nükleer bomba. Sence ne Özgecan? Endüstriyel devir. <gülüyor> Endüstriyel devir. Yani buhar makinesi mi diyelim. Araç tamam. dedi. Çok güzel. <gülüyor> Ya ben de bu civarlarda bir cevap veririm. Tabii ki bu sorunun yani doğru ve yanlış bir cevabı yok da hani, sonuçta farklı bakış açıları. Ben artık saban diyorum mesela. Pulluk yani. Bildiğimiz pulluk. Bildiğimiz pulluk. Daha da geriye gittin sen. Hayır çünkü şey için pulluk. Yani o kadar öldürüyor ki toprak dediğimiz devasa yaşamın içerisindeki şey, e, canlılığı ve karbon emisyonlarının bir numaralı faili pulluk. Siz pullukla bir toprağa sürdüğünüz an evet. o toprağıncılık bütün organik maddeyi, önemli bir kısmını... Karbon oksijenle birleşirse ne olur? Yanar. Adı da karbondioksit halinde atmosfere salınmasına sebep oluyorsunuz. Mesela. Yani çok fazla bu onarıcı tarım paradigmasıyla gelen böyle çok fazla yeniden sorgulamamız gereken bilgi var. Ee, biz o yüzden güçlü bir umut dedik zaten bu e, söyleşinin adına. Çünkü yani çok basit bir sayı var önümüzde. Yani yapacağız da demiyoruz. Yaptık. Yani Ve yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki sene göreceğiz. Bakalım bir sene de... ...daha ne kadar e, toprağa karbon... E, ...gömeceğiz, organik madde göreceğiz. Ve bu çok yapılabilir bir şey. Yani bir yandan da siz gıda üretiyorsunuz. Ek, e, ek değer üretiyorsunuz. Bu yani bir yandan... ...ekonomik olarak verimli bir operasyon... ...bu yaptığımız, konuştuğumuz. Ee, şimdi benim endüstriyel devrim dediğimi... Yani ...dinleyiciler de soracaklar, ne yapalım hepimiz... ...köye mi, <gülüyor> mağaraya mı dönelim falan diye. Ya hakikaten e, tamam bu devrime kim yapacak? Çok da az bir vaktimiz kaldı. Son sorumuz belki de... E, Kaldı mı bu insana yani e, herkesin ağladığı işte köyden şehirlere göç var kimse artık tarım evet. yapmıyor falan filan. Yani bu e, dönüşümü kim yapacak? Bu çok güzel bir soru ve bence zaten e, özellikle bu meselelere kafayı ölen insanlar olarak üzerinde ciddi mesai harcamamız gereken bir soru. Çünkü e, şu anda bir sıkışıklık içerisindeyiz. Hani büyük şirketlerin, teknofix çözümlerin... E, sadece kâr amacı güden bir takım oluşumların bu meseleyi çözemeyeceğine dair ciddi bulgular var önümüzde. Tarih bize bunu gösteriyor. Öte yandan biz buradan dönüp sadece e, küçük ölçekli işte çiftçilerimiz, köylülerimiz, geleneksel tarım dersek bunun da bir çıkmaz sokak olduğunu bence artık net görmeliyiz. Cuma günü Bilgi Üniversitesi'nde bir konferansta konuşacağım. E, politik ekoloji üzerine. E, burada bu konuyu da bir kez daha açmak istiyorum. Bunun... Ee, bu bahsettiğimiz onarıcı tarım devriminin ki buna Brown da deniyor. Yani kahverengi e, devrim. Çünkü toprak devrimi bu aslında. Bunu yapacak olanlar e, arasında önemli bir aktör yeni çiftçiler olacak. Biz yeni kuşak bir onarıcı tarımcılar, onarıcı çiftçiler yetiştirmeliyiz. Ve bu dünyada oluyor, Türkiye'de de oluyor. Ciddi anlamda ideal e, hedeflerle ve genelde de topluluk halinde insanlar bu işi yapmaya başlıyor. Ben niyetli toplulukların geleceğin tarımının başa taktürü olacağına inanıyorum ve umuyorum. Çünkü başka türlü bir kurtuluş pek söz konusu değil. Yani küçük aile çiftlikleri üzerine dayanırsak aile dediğimiz şeye dışarıya göç veren ama dışarıdan göç alamayan bir yapı. O yüzden demografik olarak giderek sönümleneceği kesin. Ben umudum burada olduğunu düşünüyorum. Bir tane şey de var. Yani Sevri Enstitüsü bu konuda çalışıyor. Ve dünyanın birçok yerineki gözeler. Sevri Enstitüsü Paris'teki e, COP21'e de katılacak. Hı. Bu arada ve bir toprak manifestosu var. E, AnadoluMera.com web sitesine biz manifestoyu koyduk. Şu anda İngilizce olarak. E, tüm dinleyicilerden de manifestoya gidip imza vermelerini AnadoluMera.com sitesinden girip bakabilirler. E, rica ediyorum. Çünkü... gerçekten ihtiyacımız olan bir toprak devrimi. Yıllardan beri belki konuştuğumuz ve bugün artık tüm araçlarına sahip olduğumuz geleceği şenlendirecek ve iklim değişikliği durduracak. Çareyi buradan yapalım o zaman gelin hep beraber bu devrimi yapalım diyebiliriz. Bence demeliyiz. Evet. Diyoruz değil mi? <gülüyor> Diyoruz. Çok teşekkürler Durukan. Ben teşekkür ederim. Evet, Anadolu Meralarından Durkan Dudu'yu dinledik bugün. Önümüzdeki hafta ben ve Ömer Madra Paris'te olacağız. COP21 için. Can burada olacak. Telefon bağlantıları yapacağız. Önümüzdeki hafta Salı görüşmek üzere o görüşmek zaman. Görüşmek üzere. <gülüyor> i̇klim için. Paris Sirvesi'ne doğru iklim hareketleri ve politikaları güncesi.